Ahmeder Rufai hasretleri Hak Yolcusunun Düsturları, El-Hikem, Hikmetli Sözler, Yol. Bugün halk, sihri ve kimyevi, bir takım hüner sahiplerine alaka gösteriyor. Vahdet üzerine konuşanların, şathiyatların ve harikuladelik iddialarında bulunanların peşinden gidiyor. Sakın ha! Böylelerinden kesinlikle uzakdur, zira hiç şüphe yok ki onlar kendilerine tabi olanları cehenneme götürür, Allah celle Celalihun'un gazabına maruz bırakır. Çeşitli marifet ve şaklabanlıklarla avamın ilgisini çekerek onları kendilerine bendeden bu taife, Allah celle Celalihun'un dinine bidatlerde sokuyorlar. Dinde bulunmayan bazı hususları dindenmiş gibi gösteriyorlar. Bunlar görünüşte bizdendir de. Öyle ki kendilerini gördüğün zaman ilk bakışta insanları Allah yoluna davet edenlerin büyükleri ve ileri gelenleri sanırsın. Onlar hakkında Allah Celle Celaluhu sana kafiidir. Onlardan birini gördüğün zaman şöyle de. Zuhruf Suresi 38. ayeti i Kerime Keşke seninle benim aramda şarkla gar arasındaki mesafe kadar uzaklık olsaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda giden tasavvuf ve tarikat ehlinin cahili bile sözünü ettiğimiz bu taifenin cümlesinden daha hayırlıdır. Zira okumamış da olsalar gerçekten tasavvuf ve tarikat ırkasını taşıyanlar kendileri Allah ve Resulünün yolunda bulundukları gibi seni de elinden tutarak o yolun yolcuları arasına katarlar. Sana Allah Celle Celaluhu'yu zikretmeni, O'nun kitabına ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymanı söylerler. Bunun için sen yukarıda sözünü ettiğimiz taifeden uzak dur, kaç. Hem de aslandan kaçar gibi, cüzzamlı bir hastadan kaçar gibi kaç. Allah ondan razı olsun. Hazreti Huzeyf'e anlatır. Ashab, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ekseriyetle hayırdan sorarlardı. Bense daha çok şerden sorardım. Zira şerre maruz kalmaktan korkardım. Bir defasında dedim ki, Ya Resulallah, bir zamanlar biz cahiliyet içindeydik. Şer üzerindeydik. Nihayet Allah, Celle Celaluhu, bize bu hayrı yani İslamiyet'i gönderdi. Acaba bu hayırdan sonra bir daha şer gelir mi? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Evet. Ben dedim ki, peki bu şerden sonra da yine bir hayır gelir mi? Resul aleyhisselam buyurdular. Evet. Fakat onun içinde bir fesat bulunur. Bir bulanıklık, karışıklık bulunur. Ben dedim ki, fesadı nedir? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Bir topluluk gelecek, ahaliyi benim yolumun gayrine sevk edecek. Onların yaptıklarının bazılarını doğru bulacak, tasvip edecek, bazılarına da karşı çıkacaksın. Ben dedim ki, bu karışık ayır devrinden sonra bir şer devri olacak mı? Resul aleyhisselam buyurdular. Evet olacak, bir takım davetçiler çıkacak, ahaliyi cehennem kapılarına çağıracaklar. Onların bu davetine kim icabet ederse kendilerini cehenneme atacaklar. Ben dedim ki, Ya Resulallah, bu davetçileri bize anlatır mısınız? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Onlar bizim milletimizdendir, bizim dilimizi konuşurlar. Ben dedim ki, eğer ben o zamana yetişirsem, bana nasıl hareket etmemi tavsiye edersiniz? Resul aleyhisselam buyurdular, Allah'ın kitabının yolundaki Müslümanlar topluluğuna dahil ol, onların imamına uy. Ben dedim ki, eğer Allah'ın kitabının yolunda Müslümanlar topluluğu ve devlet reisleri bulunmazsa ne yapayım? Allah'ın Resulü, sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. O takdirde dalalet içindeki o fırkaların hepsinden ayrıl. Bu ayrılışın ağacın kökünü ısırmanı gerektirecek kadar meşakkatli olsa bile, ölüm gelinceye kadar da böylece kal. İşte bu, senin doğru sözlü ve güvenilir peygamberinin, Efendimizin ve alemlerin efendisinin vasiyetidir. Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun. Bunları iyi belle ve gereğiyle amel et.